Auzubillahi minashaitanir racim Bismillahirrahmanirrahim Inna alhamdalahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Na'udubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Ihdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu Eşhedü en la ilaha illallah wahdahu la şerikaleh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 وتق الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي Hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr umuri muhtesatuhâ ve kul muhtesaten bid'a ve kul bid'atin dalâle ve kul dalâletin Evet kardeşlerim, İhlas Riyazu Salihin kitabının İhlas babının 6. hadisinde Bu annabi İshak سعد ابن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرّة ابن كاب ابن اللؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلث مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله. قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله. قال الثلث والثلث كثير أو كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبدغي بها وجه الله. إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله خلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل فتعمل عملا تبدغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك قوما أقوام و يدر <آخرون> ولا تردهم على آقابهم. لكن البائس سعد عليه وسلم ان مات بمكه متفق عليه. Evet kardeşlerim Kâb İbn-i Lu'ayy el-Kuraşi zuhri radıyallahu anh ki kendisi cennetle müjdelenen on kişiden bir tanesidir. Şöyle diyor. Veda haccının olduğu sene Müslümanlar ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamla beraber veda haccı için Mekke'ye gidiyorlar. Derken kendisi orada ne yapıyor? Bir hastalığa yakalanıyor. Hastalığı sırasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adeti üzere ne yapıyor? Hasta ziyaretine gidiyor. Hasta ziyareti esnasında Saad İbni Ebu Vakkas diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben hastalığım sırasında beni ziyarete geldi. Ben dedim ki kendisine ey Allah'ın Resulü görüyorsun ki bana hastalık bulaştı ben hastayım. Ben malı çok olan, zengin bir insanım ve benim de e, malımı bırakacağım bir kızımdan başka bir evladım, bir kimsem yoktur. Öyleyse malımın üçte ikisini fakirlere, insanlara, ihtiyacı olanlara sadaka olarak vereyim mi diyor. Allah Resulü hayır diyor. Peki diyor, üçte birini vereyim mi? Gene Allah Resulü selam hayır çünkü üçte bir çoktur veya büyüktür diyor ve yine Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki senin diyor mal bırakarak akrabalarını, başkalarını eli açı, elini açıp e, dilenir bir şekilde yani zengin bir şekilde bırakman onları fakir şekilde bırakmandan çok daha hayırlıdır diyor. Muhakkak ki sen cennete girip Allah'ın veçini Murat ederek yaptığın her sadakadan, her nafakadan dolayı muhakkak ki ne yapacaksın? Ecir alacaksın, sevap alacaksın. Hatta ecrini yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'den bekleyerek hanım e, sofradan bir lokma alıp hanımının ağzına verdiği bir lokmadan dahi muhakkak ne vardır? Senin için ecir vardır. Yeter ki sen onunla o yaptığın fiilinle Allah Azze ve Celle'nin ne yapasın? Rızasını umasın. Evet. Ben dedim ki Ey Allah'ın Resulü sizler buradan yani Mekke'den gittikten sonra ben burada mı kalacağım? Yani burada mı öleceğim? Ne yapıyor? Sa'd ibn Abi Waqqas orada kalmaktan yani Mekke'de daha önce hicret ettiği kendi memleketinde ölmekten ne yapıyor? Korkuyor. Böyle bir şey ümit etmiyor, istemiyor. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki Hayır sen burada ölmeyeceksin yani Mekke'de kalmayacaksın. Ve senin diyor yaptığın her amelden dolayı Allah'ın rızasını marak yaptığın her do e, amelle birlikte senin derecen ne yapacaktır muhakkak ki artacaktır buyuruyor. Ve diyor ki sen umulur ki sen daha uzun ömür yaşayacaksın ki Sa'di bin i Mekkas radıyallahu anh bu olaydan sonra 40 veya 45 sene daha ne yapıyor, yaşıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselamın duası gereği, diyor ki sen daha uzun ömür yaşayacaksın ve seninle bazı insanlar senden faydalanacak. Yani Müslümanlar senden fayda görecekler, kafirler de ne yapacak? Senden dolayı zarar görecekler. Buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Sonra Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sahabelerine, Allahüm amdil ashabi hijrathüm Allah'ım onların hicretlerini tamamla. Onların ayaklarını ne yapma ve la teruddahum ala Onların e, imanlarından dolayı ayaklarını gerisin geri çevirme. Yani onları mürtet konumuna düşürme. Lakin el-Bâiz Sa'd ibn Yalnız Sa'd ibn Havle diye bir sahabe var ki o ne yapıyor? Mekke'de vefat ediyor ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bundan dolayı ne yapıyor? üzülüyor. Hadisimiz bu kadar. Muttafakun aleyh Bukhari ve Müslim'in e, rivayet ettiği bir hadis kardeşler. Buhari 2742 nolu rivayette, Müslim ise Vasiyet kitabının 1628 numaralı hadisi şeriflerinde ne yapmışlar? Kitaplarında rivayet etmişler. Evet. Said bin Ebu Vakkas kardeşlerim, Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicret etmiş kişilerden bir tanesi ki onlar biliyorsunuz Allah için ne yapmışlardı kendi beldelerini terk etmiş kimselerdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın adeti üzere neydi hastaları ne yapıyordu ziyaret ediyordu evet hadisi şerifte geçtiği üzere Sa'd İbni Vakkas e, radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam diyor ki efe ete saddak yani malımın üçte ikisini sadaka olarak vereyim mi? Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu böyle bir şeyden men ediyor. Çünkü Sa'd İbni Vakkas öyle bir hastaydı ki belki de onun hastalığı ölümüne sebep olacak bir şeydi. Yani o hastalık sebebiyle Ne yapabilirdi? Ölebilirdi. Yani o içinde bulunduğu hal, ölüm sekaratı da ne yapabilirdi? Olabilirdi. Bu sebepten dolayı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onun malının üçte ikisini sadaka olarak vermesine ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ve şayet bir hasta... Ölüm döşeğinde ise yani onun ölmesinden korkuluyor ise öyle bir korku varsa malının üçte ikisinden fazlasını o halde iken o halde insan ne yapabilir aklını kaybetmiş olabilir sağlıklı düşünmeyebilir. Ve onun malında da kendisinin akrabalarının çoluk çocuğunun ne olabilir hakkı olduğundan dolayı ve o insan o anda sağlıklı düşünemediğinden dolayı ne yapamaz? Malının üçte ikisinden fazlasını bağışlayamaz, sadaka olarak veremez. Çünkü Allah Resulü Sellem bunu ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Çünkü onun malında mirasçılarının yani şer'i olarak bırakacağı malının mirasçıların neyi vardır? Hakkı vardır. Ama sağlıklı iken yani hafif bir marazı var, hafif bir hastalığı var. O zaman malının konusunda istediğini ne yapabilir? Bağışlayabilir, sadaka olarak verebilir. Ancak ağır hasta ise yani ölüm döşeğinde ise ne zaman öleceğini Allah bilir ne yapamaz? Malının 3'te 2'sinden fazlasını sadaka olarak bağışlayamaz. Ama dediğimiz gibi hafif bir hastalık geçiriyorsa malını istediği gibi ne yapabilir? Değerlendirebilir. İsterse malının üçte 1'ini, isterse malının yarısını, isterse malının tamamını istediği şekilde tas tasattuk edebilir, bağışlayabilir. Buna hak sahibidir, kendisidir. Bu anlaşıldı değil mi? Çünkü delilimiz bu e hasta halindeyken Sa'd ibn Abi Waqqas, Allah Resulü selama ben malı olan bir insanım kızımdan başka da kimse yok malımın üçte ikisini sadaka olarak vereyim mi insanlara dağıtayım mı dediğinde hayır diyor Allah Resulü selam bundan ne yapıyor onu yasaklıyor diyor. evet yani Allah Resulü selam malının üçte ikisini onu sadaka olarak vermesini ne yapıyor yasaklıyor Evet. O yüzden kardeşlerim, e, burada İbni Abbas radıyallahu anhuma insanlar diyor şayet 3'te 1'den daha az yani 4'te 1 veya 5'te 1 olarak mallarını sadaka olarak vermeleri çok daha iyidir diyor. Kinetim nitekim Ebu Bekir radıyallahu an Allah'ın kendi nefsi için razı olduğunu ben de razı olurum. Yani biliyorsunuz ganimet mallarının 5'te 1'i kime aittir? Devlet malına yani Allah için verilmesi gerekir. O da ben diyor Allah'ın kendi nefsi için razı olduğuna ben de razı oldum demiştir ve malının 5'te 1'ini ne yapmıştır? Vasiyet ederek mirasçılarına bırakılmasını vasiyet etmiştir. O yüzden alimler, fakihler malın 5'te 1'inin vasiyet olarak bırakılması konusuna ne yapmışlardır? miras olarak miras olarak malın beşte birini bırakmalarını söylemiştir. Bunu da Ebu Bekir'in bu sözüne binaen ne yapmışlardır? Söylemişlerdir. Beşte, bir. beşte birini Ebu Bekir radıyallahu anh mirasçılarına geri kalan da artık sadaka olarak verilmesini söylüyor. Bunu da nereden çıkıyor Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh? Çünkü diyor ben Allah'ın kendi nefsi için razı olduğuna ben de razı oldum diyor. Yani ganimetin beşte birini el-Humus'dan çıkartıyor. Böyle bir şey. Fakihler de, ulemalar da ulema da buna binaen böyle bir şey söylemişler kardeşler. Evet. Evet kardeşlerim yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki bunları yasakladıktan sonra senin diyor fakirlerine bir şey akrabalarına bir şeyler bırakman onları fakir bir şekilde insanlara el açarak bırakmandan çok daha nedir hayırlıdır. Yani sen bir şey bıraktığın zaman miras olarak ondan kimler faydalanır senin akrabaların faydalanır. Onun için burada ne vardır? İki tane ecir vardır. Bir, akrabalıktan dolayı yani akrabaya yaptığın, e, yaptık, yaptığından dolayı bir iyilik. Bir de nedir? E, ki akrabaya yapılan iyilik uzaktaki yani akraba bağ olmayan kişiye yaptığın iyilikler nedir? Çok daha eftaldir Çünkü e, insan öncelikle kendi nefsinden, ailesinden sonra yakın akrabalarına nedir? Vermesi çok daha e, iyidir. Bir sadakasını verdiği sadakanın ecri bir de sıla yani akrabalıktan dolayı meydana gelen bir ecir vardır diyor. <gülüyor> Sonra diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sen diyor ne e, verdiğin her sadakadan dolayı bununla cennete girip Allah'ın rahmet e, Allah'ın vecini murat ettiğin her şeyden, her nafakadan dolayı, verdiğin her maldan, her sadakadan dolayı muhakkak ki senin içinde vardır ecir vardır diyor Allah Resulü selam. hatta diyor hanımının ağzına verdiğin bir lokmadan dahi ki bununla Allah'ın rızasını istiyorsan ne vardır? Senin için ecir vardır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yani verdiğin her bir mal her bir dirhem her bir altın veya bir elbise veya en ufak bir şeyde dahi eğer bunu verirken Allah Azze ve Celle'nin rızasını talep için veriyorsan muhakkak ki senin için bunda ne vardır? E ecir vardır. Burada diyor ki bihi yani cennete girip bununla cennete ulaşıp cennette Allah'ın cemalini görmeyi murat ediyor isen diyor. Çünkü biliyorsunuz ki cennet ehli ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle'nin cemalini veçhini yüzünü aşikar bir şekilde görecektir. Tıpkı güneşin bulutsuz bir şekilde aşikar bir şekilde göründüğü ve Dolunayın ayın bulutsuz bir gecede açık apaçık bir şekilde göründüğü bir gecede nasıl siz onu görmekte hiçbir zorluk çekmiyorsanız cennet ehli de cennette ne yapacaktır diyor Allah'ın reçini görecektir cemalini göreceklerdir. O gün bir münadi gelir ey cennet ehli size nimetler nimet içinde nimet vardır denir diyor derler diye nida ederler diyor. Cennet ehli der ki ya Rabbi biz daha ne isteyelim yani o kadar içinde bulunduğumuz o kadar güzel nimetler var ki işte o zaman diyor perde aralanır ve insanlar yani cennet ehli Allah Azze ve Celle'ye ne yaparlar diyor cemalini seyrederler diyor. Yani nimetler içerisindeki en büyük nimet bir insanın cennete girmiş bir insanın yaşayabileceği yani mutluluklar içerisinde o kadar güzel nimetler naim içerisinde en büyük armağan Allah Azze ve Celle'nin kullarına cemalini seyrettiğiniz Allah Azze ve Celle bizi cemalini seyreden kullarından eylesin kardeşlerim ve hatta diyor hanımının ağzına verdiğin bir bokmadan dahi diyor eğer onunla Allah'ın rızasını istiyorsan muhakkak ki onun için dahi nedir, var ne vardır diyor Allah Azze ve Celle sana ecir vardır diyor Evet kardeşlerim. O yüzden dolayı kişinin kendi evladına, ailesi, annesine, babasına hatta Allah'ın rızasını isteyerek kendi nefsi için dahi yaptığı harcamada ne vardır kardeşlerim? Ecir vardır diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Evet Yine bu hadiste gördüğümüz kadarıyla Allah, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın e, kerametlerinden mucizelerinden bir tanesi sen diyor umulur ki sen diyor dünyada daha uzun yıllar yaşayacaksın diyor. Ki e, dediğimiz gibi Sa'd ibn-i Ebu Vakkas bu olaydan sonra 45 sene daha yaşanmıştır. Ve kendisinin 17 tane oğlu 12 tane de kızı olmuştur ki o zaman sadece onun o olayın olduğu zaman kendisinin sadece bir kızı var imiş sadece bir evi vakkasın e, 45 sene daha yaşıyor 17 erkek çocuğu 12 tane de kız çocuğu meydana geliyor ondan sonra bu da Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselamın gösterdiği e, mucizeler apaçık mucizelerden bir tanesi kardeşlerim. Ve diyor ki seninle diyor sen daha uzun ömür yaşayacaksın ve seninle bazı insanlar fayda görecek ki onlar Müslümanlar ki bazı kafirler de Müslüman olmayanlar da senden dolayı zarar görecekler onlar da nedir kafirlerdir. Yani Sa'de İbni Ebi Vakkas'ın katıldığı savaşlarda elde ettiği ganimetler sayesinde Müslümanlar bundan faydalanmış ve yine o savaşlarla müskafirler Sa'de İbni Ebi Vakkas'ın ne yapmışlardır zarar görmüşlerdir. Ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın burada Müslümanlar için yaptığı bir duası var. Diyor ki Allah'ım onların hicretlerini tamamla. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bununla iki şeyi münat ediyor. Bir, sebatuhum alel iman. Yani iman üzere sebat etmeleri. Ayaklarını o şeyde imanda ne yapmaması? Allah Azze ve Celle'nin kaydırmaması. Çünkü eğer bir insan... İmanda sebat ederse hicretini ne yapabilir? Rahatlıkla tamamlayabilir. Çünkü onların hicret etmelerine tek sebep neydi? İman etmeleriydi. Yoksa onlar belki de birçok malı olan, evladı olan insanlardı. Ama ne zaman la ilahe illallah dediler, hakkıyla iman ettiler. işte o zaman kendi anne babalarıyla, kendi kavimleriyle ne yaptılar? Artık düşman oldular. Ve bunlara tek sebep neydi? Allah'a olan imanlarıydı. Ve o imanları sabit kaldığı müddetçe onlar ne yapabilirlerdi? Allah yolunda yürümeye ne yaparlar? Devam ederler. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onların imanlarının sebat etmesi için, imanlarının devam etmesi için ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. İkincisi ise onlardan yani Mekke'den Medine'ye hicret eden hiçbir Müslüman, daha sonra Mekke'ye ne yapmaması için tekrar geri dönmemesi için. Çünkü sen bir beldeden Allah ve Rasulü için çıktığın zaman, hicret ettiğin zaman ne yapamasın artık ona geri dönemesin. Tıpkı bir insanın sadaka olarak çıkardığı bir malı, Allah rızası için verdiği bir malı geri ne yapamaması, geri tekrar alamaması gibi. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadisinde bir insan diyor bir malı hibe eder. Yani karşılıksız olarak birine verir. Sonra da onu geri isterse tıpkı köpeğin kusup tekrar o kusumuna geri dönmesi gibidir. Diyor. Başka bir rivayette tıpkı insanın kendisinin kusup tekrar o kusumuna geri dönmesi gibidir. O yüzden bir insan... Birisini Allah rızası için karşılıksız olarak bir şey verdiği zaman, hediye verdiği zaman veya bir sadaka verdiği zaman ne yapamaz? Ona asla geri dönemez. Yani ondan onu geri isteyemez. Artık o mal ondan ne yapmıştır? Çıkmıştır. Evet. Eğer bir insan bir şeyi Allah için bırakmışsa ona tekrar ne yapamaz? Geri kesinlikle dönemez. Mesela bugün biz bir kardeşimiz sigara içen bir kardeşimiz sigarayı Allah için bırakmışsa onu Allah için terk etmişse kesinlikle kesinlikle ne yapamaz ona artık geri dönemez. Eğer Allah için bırakmışsa ne yapması gerekir? O hal üzere devam etmesi gerekir. Evet kardeşlerim. Bu hadisten birçok faydaları var. Biraz önce de açıkladığımız gibi. Bunlardan bazıları şunlardır. Allah Resulü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın sünnetinden bir tanesi de nedir? Hasta ziyaretidir. Ki bir Müslümanın bir Müslümana Üzerindeki haklarından bir tanesi de biliyorsunuz nedir? Hasta olduğu zaman kardeşini ziyaret etmesi bir Müslümanın bir Müslüman üzerindeki hakkından bir tanesidir. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman hasta ziyaretini ne yapmamıştır? Terk etmemiştir. Küçük bir çocuk dahi olsa ne yapmıştır? Gitmiştir hasta olduğunda onu ziyaret etmiştir. Hatta Yahudi bir komşusu çocukken çocuk olan Yahudi bir komşusunu ziyaret etmiş. Onu iman etmesine çağırmış bu çocuk babasına baktığı zaman قاسم, abu Kasım'a yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam itaat et demiş. Çocuk da orada La ilaha illallah şehadetini getirerek ne olmuştur? Müslüman olarak ölmüştür. O yüzden İslam dini kardeşlerim hasta ziyaretine ne yapmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi fiiliyle büyük önem vermiştir. Ki bunda yani hasta ziyaretinde hem hastayı ziyaret eden kimse için hem de ziyaret edilen hasta için ne vardır? Faideler vardır kardeşlerim. Evet. Bunlardan bazılarını sayacak olursak kardeşlerim. Hastayı ziyaret eden kişi yani sağlam olan kişi kendindeki yani Allah Azze ve Celle'nin kendi üzerindeki nimetini yani sıhhatli olmasını ne yapar? Bilir. Yani sihatin kıymetini anlar. Gerçekten hastadaki gördüğü ita e zayıflığı ve ondaki acizliği, ondaki ağrıyı, sızıyı, elemi gördüğü zaman kendisindeki olan sağlıktan dolayı ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle'ye şükretmesine vesile olacaktır. <gülüyor> ve yine bir kişi. Hastayı ziyaret ettiği zaman ne olacaktır? İster istemez hastaya, hastanın kendisine ziyarete gelen kişiye karşı muhabbeti, sevgisi ne yapacaktır? Artacaktır kardeşlerim. Ve yine ziyaret edilen hasta bununla sevindiği zaman ne yapacaktır? Gerçekten belki de onun o sevinci sayesinde ne yapacaktır? Hastalığından kurtulmasına, hastalığının geçmesine sebep olacaktır. Yine hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken bir şey de hepimizin bildiği hastanın yanında oturmayı ne yapmamak çoğaltmamak. Ama hasta eğer bundan zevk duyuyorsa, bundan hoşlanıyorsa veya bununla konuşmaya kendisine moral oluyorsa ne yapabilir? Hastanın yanında rahatlıkla oturabilir, onunla uzun uzun konuşabilir. Ama hastanın bundan rahatsız olduğunu görüyorsa ne yapacaktır? Ondan hemen geçmiş olsun, maşallah sen bugün daha hayırdasın diyerek ne yapacaktır? Yanından terk edecektir. Bir de hastaya sen maşallah bugün daha hayırdasın gibi sözlerle ne yapması gerekir? Onun kalbini yumuşatması gerekir. Çünkü o yani hasta hayırdadır derken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Aceben li mu'min inleşe Emrah hukulllahullahhu Hayır <gülüyor> müminin diyor işine şaşılır diyor Çünkü onun her işi hayırdır diyor onun başına bir musibet gelse o mümin diyor sabreder bu musibete ne yapar sabreder Onun için hayırdır diyor meyine başına bir musibet başına güzel bir olay geldiği zaman bu sefer Allah'a ne yapar Şükreder diyor O da onun için bir hayırdır o yüzden bir mümin hastalandığı zaman dahi nedir muhakkak ki onun için hayırdır eğer sabrederse. Allah Resulü Aleyhisselam dediği gibi onların başına bir musibet geldiğinde eğer sabrederse o muhakkak hayırdır. Çünkü sabrının muhakkak efsini alacaktır. Başına güzel bir olay geldiğinde ne yapar? Allah'a şükreder, nankörlük etmez. Kavrunun dediği gibi işte bu mal veya bu şeyler benim kendi sayemde meydana geldi. Bunu ben kazandım ne yapmaz? Gibi sözler söylemez kardeşlerim. Evet. Yine kişinin hastayı ziyaret ettiğimiz zaman maalesef bugün birçok Müslümanın unuttuğu hastanın üzerine okuma yani rukye dediğimiz bir şey. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinden ve bugün unutulan maalesef unutulan sünnetlerden bir tanesi de hastayı ziyarete gittiğimiz zaman ona yapılacak dua yani onar yapılacak nedir Rukiye. ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hasta üzerine okuduğu dualardan bir tanesi kardeşlerim diyor ki bil ba'se rabbi rabbnas veşfi enteş şafi la şifaa illâ şifâuk şifâen la yugâdiru saqmâ Allah ﷺ hastaya gittiği zaman böyle dua edermiş. Yani diyor ki, ey insanların Rabbi olan Allah, ondan bu hastalığı gider. Washfi ante shafi, ona şifa ver, şifa ver. Çünkü insanlara şifa veren şafi olan ancak sensin diyor. La şifa ila şifauk. Yani senin şifandan başka şifa yoktur. Yani o hastaya senden başka kimse şifa veremez diye Allah Resulü Aleyhisselam ne yapardı o hastaya dua ederdi. Sonra yine o hastaya yapılacak şeylerden bir tanesi rukyeden bir tanesi İhlas, Felak ve Nas yani muavvetat muavvetat'ten kul hüvallahu ehad, kul e'uzü birabbil felak ve kul e'uzü birabbinnas sureleridir. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam vefatı esnasında vefatından önce hastalandığı zaman bu sureleri oku, eline üflerdi ve vücudunu eliyle ne yapabildi ulaşabildiği bütün yerlerini ne yapardı? Neshederdi, elini gezdirirdi. Hastalığı sırasında artık tamamen ağırlaştığı zaman ne olmuştur? Alo. Aleykümselam. Evet. Hastanın üzerine rukye yapılması yani onun bu şekilde bu dua ile okunması Felak, e, Nas ve İhlas Suresi'ni ne yapması gerekir? Okunması gerekir. Çünkü o insan üzerindeki ağırlığın gitmesi için senden okumanı yani sana kendisine rukye yapılmanı. Rukye sadece okumayla alakalıdır arkadaşlar. Yani üzerine işte Kul hüvallahu Felak, Nas ve bu ettiğim duayı ne yaparak Okuyarak onu üflemek veya eliyle ne yapmak? Vücudunu gezdirmektir. Bu insan ne yapmayabilir? Bunu senden istemeyebilir. Bunu senden istemesini hacet bırakmadan ne yapman gerekir? Onu bu şekilde rukiye yapman gerekir. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki Ümmetimle beraber diyor 70 bin kişi ne yapacaktır? Hesapsız ve azapsız cennete girecektir. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onların vasıflarını sayarken enhum la yestarkun onlar diyor hiçbir kimseden kendilerine ruk yapılması ne yapmazlar? istemezler. Ve, la ve onlar diyor kendilerine keva arkadaşlar Allah Resulü Aleyhisselam şifa 3 seydedir diyor. 1. Hacamat'ta 2. Balda 3. keva yani yarayı ateşle dağlamak ki Allah Resulü Aleyhisselam bu çok acı verici bir şey olduğundan dolayı bunu ne yapmıyor? Aslında tavsiye etmiyor. Ha bunda şifa var mıdır? Evet vardır. Yarayı kapatması, kanı durdurması açısından. Ama Allah Resulü aleyhissalâsı yarayı ateşle dağlamayı ne yapmıyor? Hoş görmüyor. Ve ondan sonra <gülüyor> Onlar bir şeyi uğursuz saymazlar diyor. Yani bu uğursuzdur gibi bir şeye ne yapmazlar? İnanca kapılmazlar ve hum rabbihim yetevakkû ve onlar diyor Rablerine tevekkül eden insanlardır. O yüzden dolayı o insan kendisine rukye yapılmasını istemeyebilir ama siz ne yaparsınız onun söylemesini hacet bırakmadan ne yaparsınız ona rukye yapabilirsiniz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam rukye yapmıştır. Ayşe anamız Allah Resulü Aleyhisselam'ın Vefatından hemen önce ne yapamıyordu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem artık gücü kuvveti kesilmişti ve Allah Rasulü Aleyhi ve Sellem'in ellerini açtı. Ayşe anamız kendisi Kul Hüvallah, İhlas suresini Felak manas suresini okuyup kendisi üfledi ve kendisi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elini tutarak vücudunu eliçebildiği yerlere ne yapmıştır? Sıvazlamıştır. Bu yine illa hasta için değil. Bir insan geceleyin yatağına yattığı zaman. İhlaz felakmana surelerini okuyup eline üç kere üfleyip vücudunu e, ulaşabildiği her yerini mesetmesi de gene nedir arkadaşlar? Sünnettir. Maalesef bugün e, unutula gelmiş sünnetlerden hasta ziyaretinde unutula gelmiş sünnetlerden nedir? Bir tanesidir kardeşlerim. Evet. <gülüyor> Yine hadisten çıkartılacak faydalardan bir tanesi de istişare yapmak. Nitekim Sa'd İbni Vakkas Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisini ziyarete geldiği zaman ne diyor? İşte benim şu kadar malım var. Bir tane kızım var. Bunun işte malımı sadaka olarak vereyim mi diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ne yapıyor? İstişare yapıyor. Yani akıl alışverişi. İstişarede önemli olan nedir? Onu ehliyle istişare yapılması gerekir. Eğer Dini meselede bir konuda istişare edecekseniz bir fetva soracaksanız ne yaparsınız? Gidersiniz ilim ehlüne sorarsınız. Tıpkı dünyalık işte ev almak istediğinizde nasıl bir müteahhite veya bu işi bilen bir mühendise gidiyorsanız e, hangi konuda istişare yapacaksanız o işte kimde hibra varsa yani kimde o işi iyi biliyorsa gidip ne yapmanız gerekir? Onunla istişare yapmanız gerekir. Çünkü denir ki, "Mehabemen ve vela nedime men Allah'ın kendisine yol göstermesini isteyen bir kimse, yani istihare yapan, hani bizim bildiğimiz istihare duası var ya, yani Allah'tan yardım isteyen kimse muhakkak ki husranı uğramaz ne نَدِمَا Men اِسْتَشَارًا İnsanlarla da istişare yapan ne yapmaz? Muhakkak ki pişman olmaz. Neden istişare? Çünkü insan kendi başına hiçbir zaman olgun, tamamen olgun. Yani ben her şeyi bilirim. Havasında ne yapamaz? Olamaz. Eğer bu insan bu havada ise, yani bunu söylüyorsa, muhakkak ki o insan nakıstır. Her şeyde nedir? Eksiktir. Çünkü hiçbir insan... Olgun değildir. Yani dört dörtlük değildir. O yüzdendir ki İslam ne yapmıştır? Cemaatçiliğe önem vermiştir. Çünkü onun düşünemediğini o düşünmüştür. Onun yapamadığını ne yapabilir? Bir başkası yapabilir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dünyalık işlerde ne yapmıştır? Her zaman için insanlarla istişare yapmıştır. Mesela bir tanesi gelmiştir... Selman-ül Farisi Ey Allah'ın Resulü siz böyle mi savaşırsınız? Evet. İşte bizim diyarımızda bizler Büyük büyük hendekler kazarız Müslümanın geçeceği dar bir Geçit bırakırız. Diğer bütün Tarafları hendek kazarız Ve öyle biz şehrimizi savunuyoruz Allah Resulü Selam sahabelerle istişare yapıyor Bunu olumlu buluyor ve ondan sonra Ne yapıyorlar? Hendek Medine'nin etrafına hendekler kazarak Düşmanı öyle karşılıyorlar o yüzden insanlarla istişare yapan hiçbir zaman ne olmaz? Pişman olmaz. Bu çok önemli. Evet. Ee, bu hadiste bu kadar şerhle yitinelim kardeşler. Evet. <gülüyor> ee, bir hadis daha alalım inşallah. Bu kısa olacak birkaç sayfayla inşallah bunu şen edelim. Ondan sonra dersimize son verelim inşallah. O <gülüyor> an abi Hureyrete radyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أسدكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم. Abu Hureyre gelen hadiste Allah nasıllu Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah sizin ne bedenlerinize ne de yüzlerinize bakmaz diyor ve ancak Allah azze ve celle sizin kalplerinize bakar. Bu hadis tıpkı Allah azze ve celle'nin şu ayeti kerimesinde bulunduğu gibi söyle gibidir. Ya eyuhannas inna halaknakum min zekerin ve unse ve cennakum ja şuuban ve qaba'in li ta'arufu in ekremukum indallahi atkaqum Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ey insanlar muhakkak ki biz sizleri bir dişi ve erkek olarak ve tanışanız, tanışasınız diye biz sizi kabileler olarak topluluklar yani farklı farklı topluluklar olarak yarattık. Muhakkak ki Allah katında en üstün olanınız nedir? Etkakum en muttaki olanınız yani Allah'tan en çok korkanınızdır diyor. Bir başka hadisinde Allah Resulü Selam ne Arap'ın Arap olmayana yani aceme ne de Acemin Arap olmayanın Araba bir üstünlüğü yoktur diyor. Üstünlük ancak takvadadır. Yani Allah'tan en çok kim korkuyorsa kim muttakili ise muhakkak ki Allah katında en üstün olan nedir diyor. O'dur diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani Allah Azze ve Celle hiçbir zaman hiçbir insanın işte bu uzun boyluymuş, bu yakışıklıymış, bu işte cüssesi kalınmış, zayıfmış veya bu yüzü çok güzelmiş şeklinde ne yapması kesinlikle insanları değerlendirmez. Çünkü bizi yaratan kendisi. Ama Allah Azze ve Celle diyor ne yapar? Sizin kalplerinize bakar. Çünkü ne varsa nedir? Kalpte vardır. O gündür e, insanlar Allah azze ve Celle'nin huzuruna çıkartıldıkları zaman ne yapacaktır? Allah azze ve Celle onun kalp, onların insanların kalplerindekini ortaya çıkaracak ve ne yapacaktır? Onunla hüküm verecektir. <gülüyor> evet kardeşlerim. Ve Allah azze ve Celle buyuruyor ki: "E fele ya'lemuu zabu'thira ma fi'l kubur <gülüyor> ve huslima fi's sudur." O nankör insan o gün bilmeyecek mi diyor? O gün biz kabirlerde olanı dilettiğimiz ve kalplerde olanı meydana çıkardığımız zaman o gün insan bilmeyecek midir? Yani Rabbisini artık hesap vereceğini bilmeyecek mi? Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatı boyunca her zaman ne yapmıştır? Meselelerin zahirine göre hükmetmiştir. Allah tarafından bir vahiy gelmediği müddetçe. Bir hadisinde diyor ki, اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ kum innekum tahtasimun muhakkak ki ben diyor ancak bir beşerim bir insanım sizler ise ne yaparsınız birbirinize muhalefet edersiniz ve bana o hak konuda hüküm vermen için muhakeme olmak için bana gelirsiniz iki kişi gelir ancak diyor bir tanesi diyor diğerine nazaran daha konuşkan olduğu için veya kendisini daha iyi savunduğu için ben de onun zahirine göre ne yapabilirim hükmedebilirim kalpleri ise ancak ne yapardır bilen Yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Evet kardeşlerim o yüzden dolayı İslam dini kalbe ne yapmıştır büyük bir önem vermiştir. O yüzden insanın bir müminin kalbini ne yapması gerekir daima temiz tutması daima temizlemesi gerekir. O yüzden şeytan insana bir vesveseyle yaklaştığı zaman... Onu dinden uzaklaştırmaya, haşa Allah'tan uzaklaştırmak istediği zaman bunun tek bir ilacı vardır kardeşlerim. O da nedir biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاَخْتِلٰفِ اللَّيْلِ li لِآيَاتِ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Muhakkak ki diyor, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gidip gelmesinde, yani gündüzden sonra gecenin, geceden sonra gündüzün gelmesinde akıl sahipleri için ne vardır ibretler vardır. Ve Allah Azze ve celle her zaman düşünmüyor musunuz? İbret almıyor musunuz? İnsanoğlu bunu her zaman düşündüğü zaman kalbini ne yapar? Bununla temizler, bununla yıkar kardeşleri. Ve yine başka bir hadiste Allah Resulü Sallam ceddidu imanakum bila ilah. La ilahe illallah sözünü tekrar ederek, söyleyerek inancınızı ne yapayın? Hep diri tutun. Yani imanınızı her zaman tazeleyin, taze tutun. O yüzden insanın kalbini her zaman ne yapması gerekir? Yıkaması gerekir. Şeytan bu yönlü bir vesveseye geldiği zaman ne yapar? Hemen. Mesela Allah Azze ve Celle diyor ya وَاِلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُولِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعًا وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سَتِحَتْ Onlar diyor deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? Gerçekten girin internete, devenin şeyine bakın, faydalarına bakın. Gerçekten şaşırıp kalırsınız. Deve öyle bir hayvan ki Allah Azze ve Celle onu sırf çöl için yaratmış. Ayakları öyle bir yaratılmış ki ne yapmıyor? O incecik kuma batmıyor. Öyle bir göz kapakları var ki, Göz kapağını yani herhangi bir kum fırtınasında göz kapaklarını kapatıyor ve şeffaf. Yani ileriyi görebiliyor, yolunu görebiliyor. Göz kapakları kapalı olduğu halde. Ve hörgücünde, vücudunun bir yerinde, allah Alem hörgücü bu. Ne var? Su deposu var. Ve 6 ay boyunca neredeyse hiç yemeden, içmeden yol alabilen bir hayvan ve kendi yolunu kendi bulabilen, yani yolunu bilebilen bir hayvan. E sayılamayacak kadar birçok şeyi var ondan sonra Allah Azze ve Celle ile sema ikeiferufyan ve onlar diyor hiç gökyüzüne bakmazlar mı gökler gözlerini bir çevirir Allah diyor onu hiçbir amut hiçbir direk olmadan nasıl tutmuş diyor ve onlar diyor dağa bakmazlar mı dağlara cibale Allah diyor onları nasıl dikmiş ve onlar diyor yeryüzüne bakmazlar mı Allah Azze ve Celle onu ne yapmış nasıl dümdüz kılmış diyor o yüzden İnsanın imanını bunlarla ne yapması gerekir? Her zaman diri tutması gerekir. Çünkü her zaman söylenene gelen bir söz vardır ki insanın imanını muhafaza etmesi, şeytanın vesvesesiyle onunla oynaması gerçekten zordur. Ve insan şeytan vesvese verdiği zaman bu ilaca sarılması gerçekten kendisi için nedir? Faydalıdır. Ve insanın şirkten tamamen ne yapması gerekir? Uzak durması, mansiyetten uzak durması gerekir. Özellikle de şirkten. Çünkü düşünmesi gerekir. Ben Allah'a isyan edersem kıyamet günü Allah'ın azabından beni kurtaracak olan kimdir? Eğer ben Allah'a isyan edersem Allah'ın katında yarın hesaba çekileceğim zaman bana fayda verecek kimdir? Bunları düşündüğü zaman ne yapması gereken insan? Kalbini her zaman bu kötülükten, şirkten, fucurdan, fuhuştan her türlü pislikten uzak tuttuğu zaman ne yapacaktır? İnsan kalbi selim bir şekilde yaşayacak ve yanın Rabbisinin huzuruna varırken de kalbi tertemiz bir şekilde Allah Azze Celle'nin hesabını kolayca gördüğü kullarından muhakkak ne yapacaktır? Olacaktır. O yüzden kardeşlerim İnsan diyor bir kötülük yaptığı zaman kalbine ufak bir siyah nokta koyuyor diyor. Kötülükler çoğaldığı zaman çoğaldıkça o siyah noktalar da ne yapar? Çoğalır gider. En sonunda kalp ne olur diyor? Kap katı kesilir O yüzden bir günah mı işledik? Hemen ardından bir sevap işleyerek. Çünkü kötülükler muhakkak ki iyilikler Kötülükleri ne yapar diyor Allah Azze ve gider diyor. Hemen ardından bir iyilik yapın onu ne yapmayın ne yapmaya çalışın gidermeye çalışın. Ve kesinlikle kesinlikle sakın ola ki diyor Allah'ın rahmeti sizi kandırmasın. Yani şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın. Yani ne demektir bu? Ya günah işle nasıl olsa Allah affeder. Veya ya ben günah işleyeyim nasıl olsa tövbe kapısı açık ben tövbemi yaparım. Nasıl olsa Allah rahimdir, rahmandır, Benim bağışlar şeklinde ne yapar? Şeytan ne yapacaktır? Size yaklaşacaktır. Şeytan bununla sizi ne yapacaktır? Kandırmaya çalışacaktır. En ufak günahtan dahi insan ne yapması gerekir? Uzak durması ve bununla kalbini temizlemesi gerekir. Allah Azze ve Celle bizi kalbi temiz, kalbi pak insanlardan eylesin. Ve Rabbim bizi e, yanın Rabbimizin karşısına vardığı zaman bizi rahmetiyle, Bizi amelimizle de değil de rahmetiyle hesaba çektiği kullarından eylesin. E bizi rahmetiyle cennetine koysun. Cehennem azabından bizileri korusun. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, şerri de batılı da batıl bilip ondan sakınan kullarından eylesin kardeşlerim. Ve ahir davana enilhamdülillahi Rabbi